Köyde nasıl uyurursa süyağın, öylesine bir akış bizinki bizimki. İnançlı, inanççı, kararlı. İster bozkır olsun, ister Yed-i Vadi. Senin vatanın, benim vatanın, özün. Sen oradan kıracaksın zincirleri. Ben burada bir gün mutlaka kavuşacak kendilerimiz. Her şey aydınlığa çıkmak için, yapmak için, her şey İslam için. İnanan insanın, insan olma mücadelesinde en planda yeryüzündeki bütün siyonist, maxist, kapitalist düzenlere karşı hareket yapan ve anil düzen içerisinde İslam'ı hüküplan kılmak isteyen İran halkıyla bir gün zincirlere kırılacak ve kavuşacak yerlerimiz bağlı İslam'ın zerre zerre yaşamak, yaşatmak için mücadele eden Türk müslümanları İran halkının bu sorunu mücadelesinde seyirci kalamayacaktır. Ve hiçbir müslüman seyirci kalamayacaktır. Çin veya dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanın ayağına vatan bir iyiliği bütün dünya müslümanların acısını paylaşması lazım. Bu ilaç birliği içerisinde aynı kitabın buyruğu altında hareket etmek ve aynı nizamın yaşandığı ülkelerde alnımızı ıslığa, topraklara koymak için bekliyoruz Türkiye'nin Müslümanları olarak. Sen ölü kiredesin çocuk, sen murada. sen yıllarca sümme dilensin Azerbaycan'da, Türkistan'da kırımdan, Allah'ın el yüzünde boğrarsın Orta Doğu'da, mahzumsun Kıbrıs'ta, İran'da, çığlık içinde düğün, çığlık gözünde yaş, yetik bir mağdur övendiğin savaş. Bekle, çocuk! Uzanıyor, yandıyan bir eserler. Geliyor, kalp ağası, can ağası, insanca yaşamak isteyenler, ve yaşatmak isteyenler aynı inancı etrafında toplanmış, tevhid akidesinin etrafında toplanmış, şehadet şerbeti içmek için, cennet köşelerinden birisine yerleşebilmek için mücadele veren, Allah rızası için, kardeşlik nizamının tesisi için çalışan İran Müslümanlarının yanında olduğumuzu ve Türkiye'deki Müslümanlar olarak İran'daki Önünden İmam Hümeyi'ni selam alacağımızı, fiili, kültürel, her türlü maddi ve mağdur yaratımda koyacağımızı